gerçek ihtiyaç anlarında arşın yüce sahibi Allahu Celal Hazretlerine ifade eder aradığı cevabı istediği cevabı o kapıdan bulur müteselli olur ve ömür boyu rahat eder Muhterem emirler. bu bakımdan biz devamlı dedik ki insan İnanırsa insandır. İnandıkça ülvileşir, kutsileşir, melekleşir. İnandıkça nefsi için ve cemiyeti için faideli unsur haline gelir. Muhterem sunalar. Yüce Rabbimiz muhafaza buyursun. Eğer insanoğlu inanmazsa hayvanlaşır.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 İlim, tahsil, bilgi, fakülte mezuniyeti, diploma bunların hiç hiç faydası olmaz muhterem simalar. Hatta bunların bazısı diplomalı yol kesici, diplomalı eşkıya, diplomalı memleket ve vatan hailleri haline gelir. Ama bugün dersimiz ilim bahsi inşallahü teala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 o insanın fazailine melekler de gıpta eder ve imrenirler artık. Ya muhterem Müslümanlar. Din dedik muhterem Müslümanlar. Mukaddem olarak şunu ifade edelim. Cenabı ı Halik-ı insanlığın, beşeriyetin, kainatın yaratıcısı olarak her devrin ihtiyacına göre kitap indirmiştir. Dini hükümler vazetmiştir.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 İslam dini o kadar azim bir vüsat ve genişlikle gelmiş ki Kıyamet sabahına kadar Bütün yenilikleri Bağrını kucağını açarak Cevaplandırıyor Ve iştihat kapılarını sabahı haçta kadar açık tutup Gününe göre devrine göre zamanına göre ihtiyaçlara göre yeni iştihatlara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 İslam'ı vaz eden, vazı hakiki, yüce Allah öyle buyuruyor. Estaizu billah, اِنَّ الد۪ينَ عِنْدَ اللّٰهِ Allah nezdinde yegane din İslam'dır. Ne Hristiyanlıktır, ne Yahudi dinidir, ne Budizm'dir, ne Behaiyedir.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 100 bin vasiyetle vasiyet ederek sakın ola ki İslam dininden bir nefes dahi ayrılmıyorsunuz diye tembihlerde bulunuyoruz muhterem müslümanlar. Ve onun için 47 senedir hocanız kürsüde 47 senedir hocanız kürsüde devamlı olarak idarecilerden idarecilerden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 dolu, melek, haslet insanların yaşadığı caddeler ve kaldırımlar istiyor musunuz? İslam ve yine İslam ve yine İslam muhtemem Müslümanlar. Göreceksiniz, ilim onda, iman onda, ahlak onda, edep onda, adalet onda,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 ben de öyle diyorum muhterem Müslümanlar. Bu tarif ettiğiniz ilaçlar o vakit diş sığısını bile gidermez. Niçin? Adamın iç hayatı, iç âleni yıkılmıştır. Zira ayakta taş tutta taş kalmamış ki. İlaç yapacak? Öyle olunca maddi bütün ilaçların da deva olarak tesiri için yine İslam diyoruz ya Hani Akif, Akif. Konya'daydım Ne Zaman Bıldır Yaz diye bir şiiri var muhterem Müslümanlar, Meslan, Mestanlı Dayı şiiri, Safahat da Akif'im. Gençler okuyun. Gençler, Akif'i akşam okuyun, Akif'i sabah okuyun, Akif'i öğleyin okuyun, Akif'i ikindiğin okuyun, Akif'i yatırken okuyun, Akif'i kalkarken yataktan yine okuyun. Doktor Ali Kemal Belviranlı'nın kulakları çınlasın. 35 sene evvel, 40 sene evvel Pazar sohbetlerimizi olurdu. Ali Kemal Belviranlı'nın o devrede. Safahatla meşgalesi biraz fazla idi. Elinde böyle safahatı tutar ve böyle derdi. Arkadaşlar, safahatla devlet kurulur, safahatla devlet idare edilir derdi. Yani Akif'in, Akif'in bütün fikirleri atom atom zindeliğine sahip her devirde taze düşünceler gençler her devirde taze düşünce istiyorsanız Akif gibi düşünmeye yavrularınızı alıştırın Yüce Rabbim İstiklal marşımızın Nazım ve şairine Yavrularımızı layık torunlar eyle diye dua ediyorum Muhterem Müslümanlar Evet Hep beraberlikle Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Hazreti Kur'an ilim için ne diyor? Hani Akif dedim de, bir köyde Konya köylerinden birinde misafir olmuş. Köylü öğretmeni kovmuşlar. Köylü öğretmeni kovmuşlar. Akif bunu duyunca, safahatında kendisi diyor ki, Namaz kıldıktan sonra önüme rahleyi getirdiler, koydular diyor. Üzerinin tozunu, toprağını da sildiler. Hani ben o zaman açtım ağzımı, yumdum gözümü. Cehaleti öyle bir maskara ettim ki kendim de beğendim. Akif böyle diyor muhterem sumalar. Cehaleti, cehaleti ve bilgisizliği öyle bir mat ettim ki kendim de beğendim. Allah size bir devlet vermişken bir nimet vermişken hiç öğretmen kovulur mu diye söylemediği bırakmadım köylüye diyor. Sonunda Fatiha'yı çekince köylüler çok yavaş amin dediler diyor. Ev sahibi mestanlı dayı beni eve götürürken mırıldanıyor önümde diyor. Yanılda bir deli olan bir de bana sor durumu diyor. Hep Karayı bana çaldın diyor. Mahkemenin kestiği parmak acımaz amenna. Fakat her her, her zaman bir tarafın sözüne bakmak o fena. Böyle mestanlıdayı dayı mırıldanıp gidiyor bana da duyuruyor diyor. Yani öğretmeni kovdunuz ettiniz filan diye ver yansın ettin bize diyor. Bir de bizi dinle bakalım. Eve varınca adamın kalbini deştin diyor. Adam meğer ne kadar bilgiçmiş, Tilki bilmeyecek onun bildiğini. Akif'in latifesi. Tilki bilmeyecek onun bildiğini diyor ve söylüyor muhterem Müslümanlar Mekte'nde'yi. Kardeş diyor. Geldi bize bu adam diyor. Mukaddesat namına neyimiz varsa hepsini inkar etti diyor. Ebe'nin teknesi ömründe pisin gördüğü su. Ya ya ya şişe gider el yıkamaz. İçeriye fotünlere dalar, bütün minderler çamurlar içerisinde ve herkese ve herkese husul desen katiyen anlamaz. Ebenin teknesi ömründe pisin gördüğü su. Sonra Akif'in diliyle Mesdanlı dayı en son şunu söylüyor: İlmi yuttursa hayır yok bu musibetlerden bırakın oğlumun cahilliğine razıyım ben. Şu halde öğretmen. Muallim, hoca yetiştireceksin, gerçek ilim adamı, muhterem Müslümanlar, gerçek ilim adamı, gerçek ilim adamı, önder ve rehber hoca tamam mı, memleketin milyonlar ve milyonlar evladını iman verecek, ilim verecek, aşk verecek, sevgi verecek, kardeşlik verecek, şimdi beraberlikte ilim için Kur'an ne diyor bakalım muhterem Müslümanlar, hani İslam'ın temel kaidelerinden biri, İslam'ı ebediyete götürecek unsurlardan biri ve birincisi ilimdir dedik ya, ilim ve yine ilim ve yine ilim muhterem Müslümanlar. Ya, Kur'an-ı Kerim, muzalem Kur'an-ı Kerim, Habibi ve Muhammedine böyle sesleniyor, ve kur rabbi zidni ilma. Ya peygamber efendimiz ''Utîtu ulûmel evvelîne vel âhirîn'' buyuruyorlar. ''Geçmişin ve geleceğin bütün ilimleri bana verildi'' buyuruyorlar. Muhtemem ''Geçmişin ve geleceğin bütün ilimleri bana verildi'' buyuruyorlar. Mirat gecesinde Cenab-ı Hak kendisine Alim sıfatıyla tecelli ediyor. Miraç gecesinde Cenab-ı kendisine Alim sıfatıyla tecelli ediyor Rabbim bana üç elim verdi diyor Nübüvvet ilmi Velayet ilmi Şeriat ilmi Muhterem Müslümanlar Nübüvvet ilmi Uhdemde kalacak Zira o risalet ve peygamberlik ilmi Emaneti ilahidir Velayet ilmi Ehline verilir Ehline verilir Muhterem Müslümanlar Ben de hocayım be Nereden çıkardın bunu? Hiç işin İslam'ın gizli tarafı mı olurmuş? Herkese her şey söylenir. Ağır gel bakalım ya. Hemen. Ağır gel bakalım ya. Pek sert geldin. Hemen. Ya. İnne mine'l ilmi kehi'etil meknun la ya'lemuha illa ulema'u billah Terbi-i terhib hadisi Hafız-ı münziliğinin et terhibi ve terhibinde ilim başında, Elimden öyle dizilmiş inciler vardır ki, Elimden öyle dizilmiş incilere benzeyen ilimler vardır ki, Onları ancak Allah'ı arif olan, alimi billah olanlar bilir. Biraz daha hocam be, delilin var mı bu işe? Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim, Hızır aleyhisselam da Musa aleyhisselam kıssası muhterem Müslümanlar. Hazreti Musa aleyhisselam Kelimullah'dır. Ülül azm altı peygamberden, büyük kitap sahibi dört peygamberden biridir biliyorsunuz. Tevratı Musa aleyhisselama diye ta mahalle mektebinde öğretmişlerdi bize hocalarımız Tevrat'ı Musa Aleyhisselam'a, İncil'i İsa Aleyhisselam'a, Zebur'u Davud Aleyhisselam'a, Kur'an'ı bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam'a vermiş Cenab-ı Hak. Evet. Muhterem müslümanlar, elimden elimden öyle ilim vardır ki Cenab-ı Hak kullarından bazısına hususi lütfediyor. Peygamber Efendimiz buna velayet ilmi diyor. Ehline vermek üzere, ehline açmak üzere memur kılındım. Bu ilmi, bu esrarı herkese açamam diyor. Hz. Musa aleyhisselam imtihana tabi tutuluyor. Hadiseyi anlatırsam topyekun kalacak tabii muhterem Müslümanlar. Arz üzerinde benden çok bilen biriyle görüşmek istiyorum ya Rabbi. Felan yerde bulursun deniliyor Kur'an-ı Kerim Suretül Kehf Muhterem Müslümanlar Yanında Yuşa Aleyhisselam'la beraber Hızır Aleyhisselam'a mülakat oluyorlar Hz. Hızır Aleyhisselam'la sohbet ediyorlar Size size refakat etmek istiyorum ya Hıdır. Hızır Aleyhisselam Ya Musa Sen haberin olmayan bir ilme Vakıfı bulunmadığın bir esvara sabredemezsin ya Musa Ya Hızır ''Allah'ın inayetiyle beni sabredenlerden bulacaksın.'' diyor. Muhterem müminler, üç hadise geçiyor. Gemiye biniyorlar, elimden bahsettiğim için ve Kur'an naklediyor. Muhterem Müslümanlar, ''Allah kelamı olduğu için arz ediyorum.'' Gemiye biniyorlar, Hızır aleyhisselam ayağının ucunu böyle vurmasıyla geminin bir tarafını deliyor. Ayak ucuyla gemi delinir mi? Sema bile delinir eğer Allah isterse muhterem Müslümanlar, Allah isterse. Musa aleyhisselam sabredemiyor. Şu gemiye bindik. Su üzerinde seyrediyoruz. Ehlini gark etmek için mi deldin ya Hızır? Ya Musa söz vermiştin, böyle şeye karışmayacaktın hani? Sabredin. Seteci dini inşaallahumine sabirin dediydin. Gene karışıyorsun işe. Evet. Peki ben dalgınlık ettim ya hazır Giderlerken yol ortasında bir çocuk oynuyor çocuklarla beraber. Hızır aleyhisselam kılıncı çekiyor, çocuğun birinin başını alıyor. Ya hızr, şıss bir yavru. Baş alınır da ne olur bu? Büyük bir cinayet değil mi? Sen pek münker olan bir şey işledin. E ya Musa hani söz verdiydin, böyle şeye karışmayacaktın. E bu defada beni bağışta bakalım gene dalgınlık oldu. Sehiv ve zelil oldu bende. Mütercimseler giderlerken Antakya deniliyor. Tefsirler Antakya diyor. Bizi alın da mesela şu çok sıcak günde veya şu çok soğuk günde Biraz misafiriniz olalım sonra yolculuğumuza devam edeceğiz diyorlar. İçeriye almıyorlar. Kasaba ahalisi, Musa aleyhisselam, Hızra aleyhisselam, Rumşah aleyhisselamı içeriye almıyorlar. Şehrin kenarından giderken bir duvar böyle yıkılmak üzere. Cenab-ı Hızra aleyhisselam şöyle eliyle Bismillah diyor. Yıkılmak üzere olan duvarı doğrultuyor. Birader. Bu adamlar bize ziyafet vermediler, içeriye almadılar, önümüze sofra sermediler, bir mindere oturun buyurun da demediler. Sen istesen bu duvarı doğrultmaktan ücret alırdın bunlardan. Ey Musa, hani hiç karışmayacaktın böyle şeylere? Kâle hâzâ firâhû beyri'n Artık bu üçüncüsü olduğu aramızın ayrılmasına sebeptir diyor Hızr Aleyhisselam, muhterem Müslümanlar. Söylemek istediğim şu. Bizim içimizde bazı nevzuhurlar var muhtememimler. Ya hiç sormayın. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Dünya ne fitnelerle nelerle dolu. Ya, ya. Her gün sabah karkarken dünya her gün sabah yeni bir fitne daha doğuruyor. Ya Rabbi devrin fitnelerinden bizi ve evladımızı koru diye dua ediyor. Böyle ledünni ilimmiş, velayet ilmiymiş veya veliymiş veya velinin uçması kaçmasıymış bunlar esatirul evvelin geçmişte olmuş geçmiş şeyler şimdi Yok efendim, Mevlana celalettin Rumi, Hacı Bayramı ı Veri, muhyiddin Arabi, bayezid Bastami, sen bu hikayeleri bırak diyor. Bunları hepsini biz gördük geçirdik, şimdi iş bizde diyor, bizde. Ya muhteremler, ya. Yüce Rabbim bizi en doğru rüya ilet. İyice Rabbim bizi en doğruya ilet. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hızr Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'a bak diyor ayrılmamız kat'i artık. Sen belli ki sabredemeyeceksin. Sadece Peygamber Efendimizin de bir gün sahabe meclisinde şöyle bir latifesi var muhterem Müslümanlar. Ah kardeşim Musa sabretseydi o yolla bize çok büyük hikmetler gelecekti buyuruyorlar. Ya. Hızır Aleyhisselam diyor. Ya Musa, sana bin adet hikmet hazırlamıştım. En küçük üçü sabredemedin, diyor. Ve geminin manası. O biraz içinizde kalsın muhterem Müslümanlar. Başka bir Çünkü ilim, ilim için söyleyeceklerim tamamen kalacak. Niçin gemiyi delmiştir? Niçin çocuğu katletmiştir? Niçin duvarı düzeltmiştir? Ben söylemeden evvel öğrenmek istersen tefsir ve tecrübeye eve varınca açarsın suretül kehf tamam mı feveceda ibden min ibadina ataynahu rahmeten min indena veallamnahu min ledinna ilma ayetinden başlayarak evet son iki sayfadan bir evvelinde mesele bitmiş oluyor muhterem müslümanlar yüce Rabbimiz kerem buyursun inşallahü teala sonra ve yeseluneka an zülkarneyn diye Zülkarneyn'in hayat ve hadisesine cenabı işaret ediyor kısa kısa ve ilmi ledünni diyoruz buna. Peygamber Efendimiz elimden bana bir nevi verildi ki risalet ilmi. Onu ketmetmeye memurga mecburum. Elimden bir nevi verildi ki velayet ilmi onu ehline. Mesela sahabeden Sıddık-ı Ekber radıyallahu anh hazretlerine söylüyor, söylüyor, söylüyor. Hazreti Sıddık-ı Ekber ilmi ledünni abu hayatını içtikçe içiyor. Kanmadım ya Resulallah biraz daha diyor. Hazreti Ali, Hazreti Ali peygamber efendimizden sadrime dökülen öyle ilim vardır ki ölmeden er arıyorum o ilmi vermek için diyor var mısınız? Hazreti Ali, <gülüyor> muhterem Müslümanlar, hani Peygamber Efendimiz buyuruyor, buyuruyordu ya ''Ene Medinetul ilmi ve Aliyyün babu Hadiye, ''Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır, bu ilmi almak isteyen kapıya müracaat etsin Hazreti Ali'ye'' ''le dünyat ve esrar'' ''le erattu tefsir-i mehaymi'' diye bir tefsir var muhterem Müslümanlar. Medine'de Konya'dan gitme, aslen Türkistanlı Saatçi Osman Efendi diye bir hocamız vardı. İçinizde yaşlı olanların çoğunuz bilirsiniz Saatçi Osman Efendi. Medine'de sohbetimizde Tahir Hoca kardeşim dedi, evladım dedi. Tefsiri Mahayimi diye bir tefsir var. Ömrümde benim elime bir defa geçmişti. Bir diraya bir tefsir, bir tefsir, bir dostum istedi verdim bir daha gelmedi. Eğer görürsen al demişti. Aşağı yukarı 951-52 haçlarımızda muhterem Müslümanlar. Şam'dan gelirken kitaplara sonra sonra nihayet buldum. Hindistanlı Ali, Şeyh Ali-i diye bir zatın tefsiri. Tefsiri Mehaymi iki cilt. Onun mukaddimesinde ve bazı tefsirlerde sarıh ve açık olarak arz edilmiş, yazılmış muhterem Müslümanlar. Hazreti Ali böyle diyor. Lev erattu en uvekkra seb'ine ba'iran min ma'nel Fatiha lefealtu. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, mahşerde bunların sevgisiyle bizi haşret Ya Rab. Hz. Ali böyle diyor efendiler, Hz. Ali böyle diyor. لَوْ en اَنْ اُوَقِّرَ سَب۪ينَ بَع۪يرًا مِنْ مَانِ الْفَاتِحَةَ Eğer isteseydim, Fatiha'dan yetmiş deve yükü tefsir yazardım diyor. Sadece Fatiha'dan 70 cilt değil, yanlış anlama. Fatiha'dan 70 deve yükü tefsir yazardım diyor Hz. Ali. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha hocam yao. Şimdi de böyle erler var. Yok zannetme Hayrola? Hayrola? Geçen gün Konya radyolarından birini dinliyordum. Muhterem Müslümanlar böyle top sesli biri konuşuyor, beyler diyor vallahi ve billahi bugün biz İmam-ı Azam'dan ve Bediüzzaman'dan daha çok anlarız Kur'an-ı Kerim'i diyor, Aslanı, yürü kim meydan senindir bu gece? Dediği gibi Süleyman Çelebi'nin yürü aslanım bakalım be. Meğer dünya ne erler yetiştiriyormuş görüyor musunuz Konyalılar haberimiz yok bizim dünyadan. Gözü yumulu geziyormuşuz ya ya ya. Leut, yani yukarıya gitmiyor sahabe bakımından. Bütün bir millet kalkar da tu diye tükürürler diye. Ondan biraz çekiniyor, biraz daha aşağıdan başlıyor. İmam-ı Azamlar, Bediüzzamanlar ve arada olan hani Cüneydi Bağdadiler, Baezid-i Muhyiddin Arabiler, Hacı bayram Veliler, Molla Fenariler, Şeyhul İslamlar, Osmanlı Hanedanında onların bildiği bitti diyor. Şimdi biz onlardan Kur'an'ı daha çok anlar, mana ve hakayıkına daha çok hulul ederiz diyor. Biz varız şimdi diyor. Muhterem müminler Yani ''Memleket ve milletimizin içinde bilen insanların olmasıyla vallahi iftihar ederiz.'' Evet. Memleketimiz ve milletimiz içerisinde bilen insanların olmasıyla vallahi iftihar ederiz. İmam-ı Azam, bu adam İmam-ı Azam'dan, hani bir zamanlar bir fakültede biri öyle diyordu bugün İmam-ı Azam gelse bizden ders okur diyor çok acıyım muhterem Müslümanlar biz muhterem Müslümanlar karınca kararınca ilim adamıyız yani insafımız var insafımız evet Kur'an kıyamet sabahına kadar lafzı bozulmamak şartıyla mani ma ve hakaip tevil ve tevcih ve manaya açıktır Kıyamet sabahına kadar Kur'an'dan yeni manalar alınacaktır. Dedemin anlamadığını babam, babamın anlamadığını evladı, onun anlamadığı torunu, kıyamet sabahına kadar Kur'an-ı Kerim'den yeni manalar elbette çıkacaktır. Kur'an-ı Hakimi hadiseler tefsir eder. Kur'an-ı Hakimi teknik terstir tefsir eder. Kur'an-ı Hakimi yeni fen bilgileri de tefsir eder. Kur'an-ı Hakimin mana ve hakayıkını esen rüzgarlar, doğup batan güneşler ve aylar, yıldızlar yeni yeni manalar ve hakikatlar verecektir bu millete. Kur'an bu manafidat kelimatullah. Estağfurullah. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِعْنَا بِنُسْلِهِ مَدَدًا Habibim söyle eğer denizler denizler mürekkep olsa ben ilave ediyorum tefsir olarak izah olarak ağaçlar kalem olsa Hazreti Adem'den sabahı haşere, haşre, haşre kadar bütün insan evladı katip olsa ve dur zamanlar bitecek şekilde yasalar, Kur'an'ın manası ve hakaikı gene bitmeyecektir. وَلَوْ جِئْنَا بِنِسْلِهِ مَدَةً okyanusları tekrar mürekkep olarak halk gene bitmeyecektir. Ya. Muhterem müminler Allah diliyle Kur'an bu duyuyor musunuz? Allah kelamıyla Kelamın sahibi olan Mevla'nın ifade ve beyanıyla Kur'an sabahı haşfe kadar ya Bir arkadaşımız çıktı Yahu dedi Ne garip memlekette yaşıyoruz dedi Evet aynen olduğu gibi Arşivlerde var Biletmişsiz dosyalarında var arşivlerde Yahu dedi Ceza hukukunu Roma'dan almışız Medeni hukuku İsviçre'den almışız, ticaret hukukunu Almanya'dan almışız, milli eğitim hukukunu Fransa'dan almışız, işçi hakları hukukunu İngiltere'den almışız. Koskoca bir ömür böyle geçiyor. Öldün mü gel bakalım İmam Efendi'ye İslam'a o vakit çağırıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde kardeşimiz böyle söyledi açık olarak. Yani Türkiye'de garayip acayi acayiplerdi yarın. bu muhterem sunalar yüzde doksan dokuz onda müslüman olan bu ülkede ancak ölünce İslam'a gel diyorlar haberin var mı? e ne oluyor? Gel bakalım avusalet efendim. Ne oldu? Babam öldü. Tamam. İslam şimdi şimdi başlıyor. Evet yani tatbik edilmeye başlıyor. Soyacaksın, yıkayacaksın, kefene saracaksın. Cemaat alacak, musallaya götürecek. Sonra üstlere defnetilecek. Toprağı bol olsun diyecekler. Sonra da imam efendi Eyyemeyhaneviye göre bir talkın verecek. Ee, Üzkürül ahdellezî haraşta aleyhimine dünya diye tamam mı kardeşim yani öldükten sonra İslam'a gel bir memlekette yaşıyoruz heyecanla Halbuki ise İslam bütün hayatımızın viraj ve kavşaklarında, rampa ve inişlerinde, düzlerinde ve yokuşlarında trafik direklerini dikmiş. Ve enhaza sırat'ı müstakîmen fetteb'ûhu ve Sakın ola ki, sakın ola ki İslam'ın fil dişi caddesinden hani Kur'an-ı Kerim'de Fatiha'da her gün 40 defa okuyoruz ya. eyvah Evet, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diye okuyoruz ya Muhterem Müslümanlar saatlerin bereketsizliği olacak ki mukaddimeyi de bitiremeden, mavzuğa girmeden saatimiz bitti gene Allahu Zülcelal akıbetimizi kayra getirsin inşallah Evet aziz cemaat her gün her gün her 40 rekatta 40 defa fatiha okuyoruz Ne diyoruz? nabudu ve وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Ancak senden yardım ister ve sana ibadet ederiz sonra اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Üzerlerine gazap etmediğin, kendilerine inam ettiğin nebiler, peygamberler ve veliler yoluna bizi ilet ki sıratı müstakim yani İslam ve tevhid muhterem sunalar. İslam ve yine İslam. Öyle olunca Cenab-ı Hak Celebale Hazretlerinden niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak bizi en doğrudan ayırmasın. <Gülüyor> muhterem ümriler ilim dedik de elim dedik ve selefe saygı diyorum muhterem ümriler. Dersimin sonunda hani Konya Radyosu'ndan konuşan yavrucağız. Yani ben biraz ağır söylerim adetim ama hadi söylemeyin muhteremim ya ya, ya. zıba'nı zeyreki ahir zaman aşk eri mevlana öyle diyor aşk eri mevlana öyle diyor zıba'nı zeyreki ahir zaman berfüzudeki şraber peşiniyan ahir zamanın Kelime manası parçada karşılığı çok ağır bir söz. Kürsimin karna binaen tam karşılığını söylemiyorum. Velet Çelebi Mesnevi tercümesinde Ahir zamanın adi ukalası ilk kelimesini kullanmış. Ben de ancak o kadar söylüyorum muhterem Müslümanlar. Ahir zamanın adi ukalası. Kalkacaklar da kendilerini İmam-ı Azam'dan, Muhyiddin-i Arabi'den, Sahabe-i Kiram'dan, efendim, Selefi Salihinden daha üstün görecekler. Onlar gelsin de bizden ders okusunlar. Her şey bizimle başlar, bizimle devam eder diyecekler diyor muhterem Ya. Ve muhterem Müslümanlar Radyoyu kendim dinledim Konuşan adam böyle diyor Konya'da Konyalılara hitaben Selefe bağlı kalmak Her şey onların bildiğinden ibaret demek küfürdür diyor Estağfirullah Estağfirullah Thümme ve thümme estağfirullah Ve onlar kafirlerdir diyor Yani imam Azamlara bağlı kalanlar Mevlana'lara bağlı kalanlar efendim sahabeye bağlı kalanlar o günkü selefin büyük mürşitlerine bağlı kalanlar onlar kafirlerdir diyor. Bizim gibi inanırsanız ancak müminsiniz diyor. Her şey bizle başlar. Onların bilmediğini biz biliyoruz demek istiyor diyor. Açıkça esliyor değil. Muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz ilim Süreyya yıldızında olsa Ebnai Faris'ten bir er çıkar onu gönül tabağına koyarak insanlara ve Müslümanlara ikram ederdi, bu güce sahip olurdu diyor muhtemelen. hasıl şöyle veya böyle, muhtemelen Müslümanlar ben bugün ilim bahsini baya şöyle bir toparlamak istiyordum ama mümkün olmadı, ezanımız okundu. Hafız Hüseyin de öyle gözümüze bakıp duruyor, cemaatin vakti geçmesin hocam diye. Benmiş olsa bir talibi ilim febeynehu ve beyne annebiyyine derece Peygamberle o zatın arasında bir risalet ve nübüvvet derecesi vardır. Peygamber gibidir ama vahiy gelmez demek istiyor Peygamber Efendimiz. مَنْ تَعَلَّمَ بَابًا مَنْ جَاءَهُ الْمُوتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُعَلِّمَنْ لِيُهِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِينَ دَرَجَ Bir kimse İslam'ı ihya etsin, ilim tahsil ederken ölüm gelmiş olsa, Peygamberle arasında bir vahiy farkı vardır. İslam ve ilim, Muhterem İlmiler. <gülüyor> Defteriniz kapanmayacak diye hadis okusan daha çok gecikeceğiz. Onun için muhterem müminler artık sözü uzatmayacağım. Sallu ala Rasulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Kelime-i <pelimlocken> tayyibe <tischen> yi münceyi mübarekesiyle mevla cümlemize hatmi kelamlar vesîbi mukadder ile. Hakkı hak bülüp hakkı itibak, batılı batıl bülüp batıldan içtinad eyleyen Zümreci Salihine Mevla cümlemizi ilhaka ile şeriatı Garra-i Muhammediye-i Mustafaviye'ye temessük ve ittibalarımızı yevmen fe yevma ile cümlemize ve bu duaya amin diyen bütün kardeşlerimize ve bütün ehli imana cennet nimet, devlet ve aksal gayemiz olan cemali ile iltifat ve ikram ile, Sübhane rabbike rabbil izzete ve ma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.